Benzersiz sahne performansıyla kendisini hayran bırakan, sesiyle milyonları peşinden sürükleyen pop müziğin kralı Michael Jackson'ın hayat hikayesi sizlerle. Michael Jackson, 29 Ağustos 1958 tarihinde Catherine ve Joseph çiftinin oğlu olarak Amerika'nın Indiana eyaletinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Michael Joseph Jackson adını verdi. Babası Joseph Jackson çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışırken bir yandan da gitar çalarak müzikle dolu bir hayat sürdü. Joseph'in toplamda 9 çocuğu oldu ve onları da müzikle iç içe olacakları şekilde yetiştirdi. Bunun neticesinde 1960'lı yılların başında Joseph Jackson, oğulları Jackie, Jermaine ve Tito ile The Jacksons adlı müzik grubunu kurdu. Michael Jackson'ın müziğe olan ilgisi diğer kardeşlerine kıyasla daha erken başladı. Babası onun bu yeteneğini fark etmesiyle henüz 6 yaşındayken kardeşi Marlon ile birlikte gruba dahil etti. Grubun adı da The Jacksons Five olarak değişti. Michael Jackson'ın başarılı solo performansı grubun içinde ön plana çıkmasına neden oldu. Michael'ın çok özel bir ses ve dans yeteneği vardı. 1968 yılına kadar The Jacksons 5 amatör olarak gece kulüpleri ve barlarda çıkmaya devam etti. Baba Joseph Jackson grubun daha saygın yerlerde sahne alıp isimlerini daha geniş kitlelere duyurmak istediği için ülke genelinde gerçekleşen birçok yetenek yarışmasına katılmalarını sağladı. 13 Ağustos 1967 tarihinde Harlem, New York'taki Apollo Tiyatrosu'nda düzenlenen yarışmaya katıldılar ve birinci oldular. Bu başarıyla birlikte Joseph Jackson, Kasım 1967'de Steel Town Records ile ilk sözleşmeyi imzaladı ve 1968 yılında grup Big Boy adlı ilk şarkılarını yayınladı. New York'ta yapılan yarışmada The Jackson's 5'ın performansından etkilenen sadece Steel Town Records değildi. Şarkıcı ve söz yazarı Gladys Knight, Motown Records'a The Jackson's 5'ı önerdi. Ancak o sene şartların uygun olmamasından dolayı anlaşma sağlanamadı. The Jackson's 5'ın giderek artan popülaritesi Motown yöneticilerinin ilgisini tekrar çekti. Mootown Records'un 23 Temmuz 1968'de Detroit'te gerçekleştirdiği seçmelerden The Jacksons Five birincilikle ayrıldıktan sonra yöneticiler grubun Steeltown Records ile olan sözleşmesini 11 Mart 1969'da satın aldı. 1969 yılının Ekim ayında çıkarttıkları singleları I Want You Back, Who Is Loving You 6 haftada 2 milyonluk satış rakamına ulaştı ve pop listelerinde bir numaraya yükseldi. Michael Jackson, sahne performansıyla zamanla grubun içinde daha fazla fark edilmeye başladı ve 1971-1976 yıllar arasında Got To Be There, Ben, Music And Me ve Forever Michael adlı ilk solo albümlerini çıkardı. Artık Michael Jackson için bireysel kariyerinde önü açılmıştı. 1973 yılından sonra grubun plak satış rakamlarının düşmeye başlamasıyla Mouton kontrolü ele alarak kendi seçtikleri şarkıların seslendirilmesi konusunda Jacksonlara baskı yapmaya başladı. Bu baskıdan rahatsız olan grup 1976 yılında şirketten ayrılma kararı alarak daha iyi şartlar içeren bir anlaşma hazırlanıp Epic Records'la sözleşme imzaladı. Yepyeni bir plak şirketiyle anlaşan grup, ismini de yenileyerek The Jacksons olarak değiştirdi. The Jacksons, 1976 ve 1984 yılları arasında kendi yazdıkları söz ve müziklerden oluşan albümler ile kariyerlerine devam ettiler. Çıkarttıkları 6 albüm içinde en büyük etkiyi yaratan 1978 yılında piyasaya sundukları Destiny oldu. Parçaların büyük kısmında Michael Jackson'ın imzasının bulunduğu albüm dünya genelinde 2 milyondan fazla sattı ve özellikle Michael Jackson'ın ününe ün kattı. 1978 yılında Michael Jackson The Wiz adlı müzikal filmde korkuluğu canlandırdı. Müzikalde yer alan şarkıları aranje eden Quincy Jones ile tanışma fırsatı yakalayan Michael Jackson, 10 Ağustos 1979 yılında piyasaya çıkarttığı 5. solo albümü olan Off The Wall'un yapımcılığında kendisiyle ortak çalıştı. Michael Jackson'ın Off The Wall albümü dünya çapında 20 milyonluk bir satış rakamına ulaştı. Michael Jackson bu albüm sayesinde pop müzik ve eğlence dünyasının idolü haline gelerek ilk önemli ödüllerini de kazanmaya başladı. 1984 yılında yapımcılığını tekrar Quincy Jones'un üstlendiği Thriller adını verdiği albümü 1984 yılına kadar Billboard 200 listesinde toplamda 37 hafta zirvede yer aldı. Albüm, 40 milyonluk satışı geçerek tüm zamanların en çok satan albümü olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ayrıca Michael Jackson, 1984 Grammy ödül töreninde 8 ödül kazanarak bir rekora imza attı. 16 Mayıs 1983 tarihinde gerçekleşen Mootown'un 25. kuruluş yıl dönümünde Billie seslendirirken siyah çeketi, beyaz eldiveni ve fötür şapkasını giyerek sergilediği Moon Walk diye adlandırılan dans figürü Michael Jackson'ın imzasıyla tarihe geçti. Michael Jackson 1984 yılında çıkarttığı Victory albümünün turne gelirlerini ve 1985 yılında da Be It adlı şarkısını toplum yararına olacak şekilde kullanınca müzikteki başarısının yanında toplumun geniş bir kesiminin de takdirini kazandı. Michael Jackson ileriki yıllarda da sosyal sorumluluk ve insani yardım projelerine destek vermeye devam etti. 1987 yılında çıkarttığı Bad albümünün içinde bulunan beş parça da Amerikan müzik listesinde zirveye yerleşmeyi başararak bir ilki gerçekleştirdi. Albümdeki Bad şarkısına Martin Scorsese yönetmenliğinde 18 dakikalık kısa film niteliğinde bir klip çekildi. Ancak klipteki Michael Jackson görüntüsü neredeyse şarkıdan daha çok konuşulur hale geldi. Çünkü hem yüzünde hem de ten renginde çok belirgin değişiklikler vardı. Medya, sanatçının zenci olmaktan utandığı için ten rengini beyazlatmaya çalıştığı iddiasında bulundu. 1988 yılında kendi yazmış olduğu Moonwalk adlı otobiyografisinde derisinin renginin vitiligo hastalığından dolayı değiştiğini belirterek bu iddiaları yalanladı. Hastalığının belirtilerini ilk olarak 1978 yılında görmeye başladığını, bu sorunu ilaç tedavisinin yanında makyajla gizlediğini, ancak ilaç tedavisi başarılı olamayınca tüm vücuduna yayıldığını ifade etti. Vitiligo hastalığında güneşin deriyi yakabildiği bilindiği için ilerleyen dönemde Michael Jackson, büyük gözlükler ve yüzünü tamamen kapatan maskelerle görülmeye başladı. 1991 yılında Michael Jackson, müzik şirketini değiştirerek Sony ile sözleşme imzaladı. Aynı yılın Kasım ayında sanatçının yeni albümü Dangerous piyasaya çıktı. 1993 yılında 27. Super Bowl maçının devre arasında mini bir konser veren Michael, Amerikan televizyonlarında o zamana kadar elde edilmiş en büyük izlenme payına sahip oldu ve yaklaşık 100 milyon kişiyi ekran başına topladı. 26 Mayıs 1994 tarihinde Michael Jackson, rock'n'roll'un kralı, Elvis Presley'in kızı Lisa Mary ile evlendi. Michael Jackson'ın ilk evliliği 20 ay kadar sürdü ve 18 Ocak 1996 tarihinde noktalandı. Bu evliliğin bitişinin üzerinden çok geçmeden 1996'da History albümü için dünya turnesine çıkan Michael Jackson, konserler devam ederken Sidney'de Deborah Jane Rowe ile 14 Kasım 1996 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Prince Michael Jackson 1 ve Paris Catherine Jackson dünyaya geldi. Michael'ın bu evliliği de çok uzun sürmedi. Çift 1996'da olaylı bir şekilde boşandı. Michael Jackson'ın üçüncü çocuğu olan Prince Michael Jackson 2 ise tüp bebek yöntemiyle ismi açıklanmayan bir taşıyıcı anne vasıtasıyla dünyaya geldi. 1995 yılında kız kardeşi Janet Jackson ile birlikte söylediği Scream müzik listelerinde büyük başarı sağladı. Bu parçaya 7 milyon dolarlık maliyetiyle tüm zamanların en pahalı klibi çekildi. İlerleyen yıllarda hakkında yapılan birçok eleştiri ve çocuk istismarında bulunduğu yönündeki iddialar Michael Jackson'ı çok fazla yıprattı. Ancak o üretmeye albümler çıkartıp listelerde zirvede kalmaya devam etti. Bitmek bilmeyen suçlamalar ve hakkında açılan davalar artık onu yormaya başlamıştı. Los Angeles'taki evinde Londra'da vereceği konserlerin provaları arasında dinlenirken sabah saatlerinde ani bir şekilde fenalaştı. Nefes darlığı yaşayan ve bilinci kapanan Michael Jackson bir süre sonra komaya girdi. Yapılan tüm müdahalelere karşı duran kalbi tekrar çalıştırılamadı ve 25 Haziran 2009 günü yerel saat ile 14.26'da Michael Jackson Los Angeles'ta hayata veda etti. Daha sonra yapılan otopside ise Michael Jackson'ın ölmeden önce gayet sağlıklı olduğu ve asıl ölüm nedeninin kullandığı kuvvetli anestezi ilacı olduğu açıklandı. Michael Jackson 9 Temmuz 2009 yılında Los Angeles'ta bulunan Staples Center'da yapılan ve birçok ünlünün katıldığı anma töreninden sonra 3 Eylül 2009'da California Glyndale'daki Forest Lawn Memorial Park'ta gömüldü.